Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin. Ve salat ve salam Allah'a Rasulü'na ve onun Allah'a ve sahbihi aleyhisselam Aziz kardeşlerim, aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği dinin aynısını gönderdi. Tıpkı Peygamber aleyhisselam efendimize, biz sana inanmıyoruz. Sen nereden çıktın dediği gibi insanlardan bir kısmının, yani Allah'ın din göndermesini kökten reddettiği gibi bazı insanların, Musa aleyhisselamın ve İsa aleyhisselamın da karşısına peygamberliklerini reddeden, onun dinini kabul etmeyenler çıktı. Ama insanların tamam sen Allah'ın peygamberisin deyip kabul eden kısmı da oldu. Yani Musa aleyhisselama iman eden, İsa Aleyhisselam'a iman eden, Davut Aleyhisselam'a iman eden, Süleyman Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlar oldu. Buna rağmen Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dine, koyduğu şeriata bizimdir dedikleri halde insanlar. Ve bunlar biz Musa'nın ümmetiyiz. İsa'nın ümmetiyiz, Davud'un askerleriyiz dedikleri halde, Allah onların elindeki dini kaldırdı. Musa aleyhisselamın kitabını ve dinini kaldırdı. Onun yerine İsa aleyhisselama yeni bir kitap verdi. Esasen İsa aleyhisselam, hem akrabalık olarak, hem din olarak, Musa aleyhisselamın uzantısıdır. Ama, Musa aleyhisselamın dinini kaldırıp, İsa aleyhisselamla beraber, yeni bir din göndermeyi Allah murad etti. Bu esnada, İsa aleyhisselam, peygamber olarak geldiğinde, Hristiyan, diye bugün bildiğimiz din oluşurken İsa Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı onun getirdiği dinin karşısına çıkan blok bir önceki din olan Musa Aleyhisselam'ın dini ve ona bağlı olanlardı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'nin müşrikleri karşı çıktılar. İsa Aleyhisselam'a da Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olduğunu, dindar olduğunu, Tevrat'la yaşadıklarını söyleyenler karşı çıktılar. Ve hepinizin bildiği gibi İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye bile teşebbüs ettiler Allah rızası için. Niye dinimizi bozuyorsun, dinimizi kaldırıyorsun, yeni din getiriyorsun diye. Peygamberliğini reddettiler. Kabul etmediler. Ama bunu din adına yaptılar. Musa aleyhisselamın şeriatına karşı çıkıyorsun diye yaptılar. Din dışı olmakla suçladılar onu. Burada, değerli kardeşlerim, belki biraz zor olacak ama, çok derin bir tefekküre ihtiyacımız var. İsa aleyhisselamı, bir dinin mensubu Allah'ın gönderdiği bir dinin mensubu olduğunu söyleyenler yokuşa sürdüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de putlar bize yeter başkasına ihtiyacımız yok diyen müşrikler yokuşa sürdüler peki bu insanlar Musa'ya indirilen kitap kitabımızdır Musa'ya verilen şeriat şeriatımızdır. Biz Yahudi'yiz. Yani Allah'ın gönderdiği Yahudilik dinine bağlıyız. Nereden çıktı bu İsa? Dedikleri halde. Yani ortada bana ne Yahudilikten diyen bir kimse yoktu. Bana ne Yahudilikten diyen olmadı. Bilakis İsa Aleyhisselam'a karşı Yahudiliği koruma savaşı yaptılar. Yahudiler İsa Aleyhisselam'a karşı savaştılar. Yahudilik elden gidiyor diye. Dinleri adına cihad ettiler akıllarınca. Aynı şey Hristiyanlar tarafından sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e de yapıldı. Yahu biz dindarız da kiliselerde ibadet ediyoruz sabaha kadar. Niye Allah seni gönderdi ki peygamber? Demek istediler. Ama buna rağmen, Allah, İsa Aleyhisselam'ı gönderdi, Musa Aleyhisselam'ın dinini, şeriatını kaldırdı. Tevrat yoktur dedi. Allah, Celle Celaluhu. Aynı şekilde, İsa Aleyhisselam'ın dinini de kaldırdı, yoktur dedi. Muhammed'in dini var artık dedi. Buradaki neden sorusunu uzun uzun düşünmek zorundayız. Aksi takdirde Hristiyanlığın akibeti, Yahudiliğin akibeti, din olarak belki değil, ama toplum olarak karşımıza çıkmak üzeredir. Kıyamete kadar İslam kaldırılıp yerine başka bir din getirilmeyecek. Allah'ın kitabı Kur'an kıyamete kadar muhafaza edilecek. Bunda bir tereddüt yok. Tereddüt nerede? Din kaldırılmayacak ama dinin içinden liberal Müslümanlar kaldırılıp atılabilir. Laikliği benimsemiş kitleleri Allah imha edebilir. Onun yerine laiklik olmaz, şeriat ehli olmak olur, Müslümanlık olur diyen nesiller getirir Allah. Kimseye muhtaç değil çünkü sevye tillillahu bir kamin hep bumayı hep bu seven Allah'ın da onları sevdiği güzel kullarını getirir Allah muhtaç değil şu Yahudilik Mescid-i Aksa'nın etrafındaki haamlar tarafından yaşandığı halde bu Hristiyanlıkta kiliselere kapanmış din adamları denen kimseler tarafından yaşandığı halde, aman dinimiz, canımız, dinimiz dedikleri halde onlar, sabahlara kadar kiliselerde ibadet ettikleri halde, sırf iyi ibadet etmek için evlenmeyip, kiliseden çıkmayıp, yemek yemeyip, ruhbanlık hayatı yaşadıkları halde, yani Allah'ın istediğinden daha fazla bir Müslümanlık, dindarlık yaşadıkları halde, Allah'ın istediğinden daha fazlasını akıllarınca yaşadıkları halde kaldırdık dininizi. Niye dedi Allah? Tekrar vurguluyorum. Ne Yahudilik ne de Hristiyanlık unutulmuş bir din değildi kaldırıldığında. Bilakis uğruna savaşanları vardı. Hem Yahudiliğin, Hemen Hristiyanlığın. Peki Allah neden kaldırdı? Çünkü Allah dokunulmamış din istiyor. Daraltılmamış din istiyor. Zihinlerde şekillendirilmemiş din istiyor. Allah gönderecek hahamlar, papazlar veya birileri dini istedikleri gibi şekillendirecekler. Ya da dini havraya veya kiliseye daraltacaklar. Çarşı pazarı bildikleri gibi kiliseyi de Allah'ın istediği gibi idare edecekler. Yahudilik kalp kaldırıldı Hristiyanlık kaldırıldı kaldırıldığında unutulmuş enkaz bir din değildi hep var olan ama oynanmış bir dindi daraltılmış bir dindi Beytül Maktis'in etrafında Yahudilik uçuyor herkes melekleşiyor Beytül Maktis'ten uzaklaştıkça Yahudilik zayıflıyor hahamlar çarşıya indiklerinde faiz istediği kadar alıyorlar beytül makdis'e geldiklerinde tanrı çarpar faiz haramdır diyorlardı Allah dünyanın bütünü için din gönderdi onlar dini mabetlere daralttılar cenazelere ve törenlere daralttılar. Böylece, esasen din var olduğu halde, Beytül Magdis'te, insanlar Mescid-i Aksa'nın ağlayıp sızlayıp güya Tevrat okudukları halde, caddelerinde bulunmadığı için din, kaldırılması gereken din haline geldi. Hiç tereddüt etmeden diyoruz ki İslam ebedi yan kalkmayacak bir dindir. Allah'ın teminatı altındadır. Ama caddeleriyle camileri farklı olan bir din de ona bağlılarının terk ettiği dindir Allah'ın gözünde. Camideki din kesinlikle caddede de olmalı. Minarelerden caddelere doğru Allahu Ekber de, ama uygulama caminin içine doğru gelsin. Böyle din olmaz. Cami, dışına mesaj vermek içindir. Kurallarını içine uygulayan, bir ezan değildir ezanımız Allah'ın en büyük olduğunu ve kelime-i şehadeti caddelere doğru haykıran ses ezan sesidir Yahudiler ve Hıristiyanlar sokaklarından tecrit ettikleri bir dini mabetlere koydular sokaklarda hahamlar ne yapsın, papazlar ne yapsın diye düşündüler. Halbuki, Allah, dünyanın insan yaşayan her yerinde, sözü geçsin diye murad etti. Bir dinin, bir köşeye sıkıştırılması, tıpkı kutuplarda altı ay hayat yok, Altı ay gündüz, altı ay gece der gibi şehirlerin de bir bölümünde 24 saat ibadet camilerinde, gerisinde de 24 saat serbestlik. Allah yok, kitap yok, peygamber yok, şeriat yok. Bu Hristiyanlığın ve Yahudiliğin Allah'ın dini değil bu diye kaldırılma nedeni işte. Yoksa Yahudiler? Biz bu dini istemiyoruz. Musa da peygamberimiz değil, hiçbir zaman demediler. Yahudilik kaldırıldıktan, tam 1940 sene sonra, Yahudilik kaldırıldıktan, İsa aleyhisselam onun yerine geldikten, 1940 sene sonra, Filistin topraklarında devlet kurdular, bu devleti de peygamberlerinin adı olan İsrail adıyla kurdular. Anayasasını da şeriat anayasası yaptılar. Tam bir şeriat anayasasıyla adamlar devlet kurdular. Musa aleyhisselam'ın bu dünyadan çekilmesinden 3000 küsür sene sonra. Yani Yahudiler hiçbir şekilde bizim dinimiz yok. Biz laikiz, ateistiz filan demediler dindar olduklarını, dinleri kaldırıldıktan, 1940 sene sonra kurdukları devlete bile, dindarlıklarını getirerek ispat ettiler. Ama, istedikleri yere koydular dini, istemedikleri yere koymadılar. Zinayı serbest bıraktılar, Allah haram ettiği halde, Kafalarına küçük bir takke koyunca dindar sayıldılar. Kafalarına takke koymak zevklerine takılmadığı için onda bir sakınca görmediler. Aynı şeyi Hristiyanlık da kendi çapında yaptı. Allah Buyurun beğendiğinizi alın, beğenmediğinizi bırakın. Pazar yeri burası der gibi. Din göndermedi gibi. Ya teslim olun. Alın dini, uygulayın. Ya da karşı cepheye geçin dedi. Ortada kalana da münafık dedi. İslam hayat dinidir. Camide olduğu kadar yatak odasında da vardır. Medresede olduğu kadar caddede de vardır. Cenazelerde muteber olduğu kadar düğünlerde de muteberdir. Hacı efendilerin dini olduğu kadar bakkalların da dinidir. Esnafla ilgili olduğu kadar sanayiciyle de ilgilidir. Ziraate kanunlar koyduğu kadar ticarete de kanunlar koymuştur. İslam marketten beğenildiği gibi alınan bir meta değildir. İslam Allah'ın dinidir. Bir gün caddelerden tecrid edildiği zaman caddelerden dışlanan dini camilere, mescitlere, mabetlere sıkıştırılan dini Allah bari bu kadarına razı olalım diye idare etmiyor. Yehudiler bunu böyle yaptı aldı ellerinden dinini. Hıristiyanlar böyle yaptı aldı ellerinden dinini. Yeni bir din gönderdi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem caddelerden, evlerden, camilerden, tarlalardan, iş yerlerinden, ticarethanelerden izlenebilen bir din getirdi. Müslümanlar eğer bu dinin iman edenleri, Müslüman olanları eğer bir gün İslam'ı sadece camilerde, medreselerde, cenazelerde, ve benzeri keyiflerini bozmayacak yerlerde var ama caddelerde de belediye var diye algılamaya kalkarlarsa İslam kökünden kaldırılıp götürülmez. Ama İslam ona intisa edenleri başından atar. Bunu bir nesil bir facia olarak öderler. İslam onları atar. Bunun örneklerini bir beş değil çok yoğun bir şekilde tarihte de gözümüzün önünde de görüyoruz. Asiz kardeşlerim İslam camide Müslüman'a safta duracaksın, imamın arkasında duracaksın senin yanındaki de, senin topuğunun hizasında saf olacak, sağına geçeceksin, sonra soluna geçeceksin, çocuklar arka safta olacaklar, diye, caminin içinde imam efendi, cemaat, müezzin diye böyle bir saf düzeni kurduğu gibi, bu din, otoparklarda, araçları dizmeyi de getiriyorsa İslam'dır. Camide Müslüman'ı dizip, Otoparklara karışamayan din Allah'ın kandı kaldırdığı Yahudilik dinidir. Otoparkla ilgili ayet mi var? Çok var hemde. Kırmızı ışıkta durmakla ilgili ayet mi var? Var tabi. Kıp kırmızı ışıklar var hemde. Yollarda kural koyamayan din kıyamete kadar bütün insanlığın umudu olacak bir din olamaz. Haşa İslam böyle bir şey değil zaten. Çünkü yol düzeni insanlığın yol bulup dünyayı yürünür hale getirmesi Kur'anımızın ifadesiyle Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Bütün nimetleri gibi Allah yol nimetinin de şükrünü ister. Ve mâ bikum min ni'metin fe minallah. İnsan olarak istifade ettiğiniz her şey Allah'tandır diyor Kur'an. Ne var elimizdeki Allah'tan değil o. Eğer yürüyerek, hayvana binerek, vasıtaya binerek yürüyebildiğimiz yollarımız varsa, yol kullanabiliyorsak bu Allah'ın lütfu sayesinde oldu. Kreder yapmıştı bizim yolu. Bu çocukça bir ifade. Kazmayla yap, ile yap. İnsan yapmıyor mu? İnsanı Allah yaratmıyor mu? Mülk Allah'ın değil mi? Allah'ın mülkünde, Allah'ın arazisinde yol yapıyorsun. Bu nimeti veren Allah, tünel kazıyorsun. Allah veriyor, yerin altını, suyun altını yol yapıyorsun. Allah akıl veriyor, fırsat veriyor. Ve mabikum min nimetin femin Allah. O zaman tarladaki karpuzu Allah yetiştiriyor. O karpuzu ince, elhamdülillah diyelim. Yolları, karayolları genel müdürlüğü yaptığı için elhamdülillah demeyelim. Karayollarına çelenk gönderelim o zaman. Hangi nimet insan olarak bizi rahatlatan, huzur veren hangi nimet Allah'tan değildir? O ma bikum min nimetin femin Allah. Ne varsa Allah'tan, yolu da, havası da, civası da Allah'tan diye düşünüyoruz. Eğer karayollarını kullanmak Hava yolunu kullanmak, deniz yolunu kullanmak. Allah'ın nimetlerinden bir nimetse bu nimeti değerlendirmekte, de, şükrünü yapmakta mümince olmalı ki Allah camide gözyaşı akıtıyor, yolda da başkasının gözünün yaşını akıtıyor. Türünden şizofrenik Müslüman icat etmiş olmayalım bir müslümanın evinin önüne park edilmiş bir araba o evin kapısını taciz eden araba bir müslümanı camide namaz kılarken imamın önüne geçip imamın önünde namaz kılarken ulan deli misin imamın önünde namaz kılınır mı kuralı var arkaya geçsene denir gibi Müslüman değil misin? Bu arabayı buraya niye park ettin diye vicdan hareketi yaptırtmıyorsa, bu akibet olarak Yahudilik akibeti demektir. Yahu İslam'da otopark diye bir ayet mi var? Var tabi. Var tabi. Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen. Furkan suresinin 63. ayeti, otopark ayeti işte, trafik ayeti, Rahman'ın kulları, Rahman, Furkan suresinin 63. ayeti, Rahman'ın kulları var ya, buyur Ya Rabbi, o Erhemur Rahimin olan Allah'ın kulları, mümin, mümin adam, işte mümin, işte yürüyen Kur'an, işte Muhammed'in terbiyesini görmüş ümmet bunlara ait karakteri sayarken Allah ve ibadurrahman rahmanın kulları vasıflı müminler derken ellezine yemşûne al ardı hevnen onlar yolda yürürken mütevazi yürür sağa sola çarpmadan yürürler trafik ayeti Rahman'ın kulları sabaha kadar tesbih çeken kullar demiyor filan yerde sohbete giden ayet hadis dinleyen kullar diye başlamıyor sohbete zikir meclisine giderken arabasını park ettiği yerden diğer araçların çıkmasının mümkün olmadığını düşünemeyecek kabalıkla Allah demeye gidilmeyeceğini tarif ediyor cuma namazında sevap kazanmaya git ama insanların kapısını açıp sokağa çıkamayacağı şekilde yolu kapat cumaya gitsen kendine cennet kapısı aç milletin hastaneye gideceği kapıyı kapat bir hastanenin onkoloji bölümünün kapısında yukarıda onkolojide tedavi gören yani üç gün sonra ölmek üzere olan bir hastayı sigaradan dolayı kanser olmuş bir hastayı ziyarete gelip çok efkarlanıp onkolojinin kapısında sigara içen insan komikliği kadar bu aynı komiklik bu camide saf olmayı biliyor trafikte kural bilmiyor sıkıştı mı da Allah mı bu ayetleri indirdi canım? Laik bir devletin İçişleri Bakanlığı'ndan konmuş kırmızı ışık kuralları. Laik devletten araba ehliyeti alırken, ruhsat alırken çok iyi. O zaman iyi bir devlet. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Birinci Rahman kulu olmak, mümin karakterli insan olmak birinci özelliği kornaya basmamaktır. يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Kimseye dokunmadan yolda yürürler Allah buyuruyor. İslam konuşuyoruz. Ticarethanelerdeki cami kafamızı konuşuyoruz. Yollardaki trafik sıralamamızın camiye göre olması gerektiğini konuşuyoruz. Çünkü Kur'an'ım benim. Rahman'ın kulları, sıradan hacı amcalar filan değil. Hacı teyzeler değil, Rahman, Bismillahirrahman, Deki Rahman'ın kulları, kaliteli müminler, vasıflı müminlerden bahsederken, Ellezine yemşûne alel ardı hevnen, yürüme kapasitelerinden belli olur onlar bir defa. Onu yaya kaldırımından yürürken, anlarsın bu Rahman'ın kuludur muhakkak. Asabıkramı tarif ederken çok kolay karınca bile ezmezlerdi. Sen çocuk eziyorsun. 1 milyon karıncadan daha ağır bir çocuğu eziyorsun. Asabıkram karınca ezmezmiş. E kıyamet günü Asabıkram'ın sevaplarını sana mı tartıp verecekler? Mümin yürüdüğü yoldan belli olur. Kaldırımında bellidir mümin. Araç kullanırken de bellidir. Sabırlıdır. Kurallara uyar. Sadece trafikte yakalanmaktan değil arşından kullarını izleyen Allah'a görünmekten korkar hata yaparken. Geçtik ama burada EDS yoktu, kontrol sistemi yok, geçtik şükür. Sen EDS'lik müminsin demek ki. Halbuki bu EDS olmadığı zamanlarda melekler vardı. O meleklere iman edenler karınca da ezmiyorlardı. Ne zamandan beri müminler, dijital bir kameraya yakalanmaktan korkuyorlar da, Uyumaz, yorulmaz, nöbet değiştirmez meleklere yakalanmaktan korkmuyorlar. İslam caddelerin dinidir. Yatak odalarının dinidir. Düğünlerin dinidir. Cenazelerin dinidir. Camilerin de dinidir. Camilerde hayat beş vakit namaz camide kılınsa bir saati bulmuyor. Kaç rekat namaz kılacaksın camide? Geride kalan 23 saati hangi mantığa göre yaşayacağız ki? Aziz kardeşlerim şeriatımız kıyamete kadar insanlara yön vermek için gelmiş bir şeriattır. İndiği zaman araç yoktu, füze yoktu, ucak yoktu. insan var. Bu din, araba dini değil, insan dini. Uçak muçak, boşver sonun, uçağı insan kullanıyor. İnsanı terbiye etti, o uçağa da binse, deveye de binse, hangi mantıkla bineceğini gösterdi. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, yanlış yere park edenler diye bir hadis konuşmadı. Gece korneye basanlar zalimdir diye bir hadis söylemedi. Başkasının arabasına vurup aynasını kırıp kaçanlar kul hakkı işledi demedi. Ama ne dedi? Men aza el muslimine fi turuqihim ve cebet aleyhi buyurdu. yollarda Müslümanlara, eziyet edenlere, Müslümanların laneti olsun buyurdu. Bir çocuğu sıkıştırdın bakkala giderken, bir milyar Müslüman sana Allah belanı versin demiş gibi oldu. Sonra da durup dururken kaza oldu otoyolda zannettin sen. Müminlerin lanetini aldın çünkü. İki tanesinin duası tutar biriydiyse vay haline kıyamet günü. Gece bastığın korna uçtu gitti fezada. Ne güzel yahu. EDS'ler de kornayı tespit edemiyor zaten. Ya da senin takımından kazandı diye ya da senin düğünün var diye gece yarısı kornaya bastır. Asker uğurluyorsun diye gece yarısı gürültü yap. Men aza muslimin fi turukihim. وَجَبَتْ aleyhi lanethum. Askere gönderirken çocuğa moral vermek için sen gece yarısına kadar sabaha kadar bar çağır sokaklarda bir zavallı kadın ihtiyar kadında zaten başım patladı sabaha kadar uyuyamıyorum desin bu belalar nereden çıktı desin veya demesin lanet almış müminlerin lanetini almış birisi olarak oğlunu askere göndersen ondan sonra da selametle geri gelsin sana İslam camilere hapsedilmiş bir din değildir. Kimse bunu hapsedemeyecek kıyamete kadar. Trafik kuralı koydu gitti peygamberim benim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim çok daha ötesinde kurallar koydu. Müslüman yolda kimseye ezi eziyet vermeden hiç yerine park ediyor Ondan sonra hiç korunaya basmıyor. Bu Müslümanlık değildir. Bu uyuşukluktur. Tam aksine, Bakın Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Belki de benden sonra, Büyük büyük şehirler kuracaksınız diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O şehirlerde de, Koca koca çarşılarınız olacaktır diyor. Bu ne zaman gerçekleşirse, o şehirlerin yollarında sakın selam vermeden gezmeyin. Gözünüz insanları dikizlemesin. Amalara yardım edin muhakkak. Mazlum birini görürseniz elinden tutun. Peygamber vasiyeti. Şimdi bu hadis nasıl başlıyor? لَعَلَّكُمْ سَتَتَفْتَحُونَ Badi مُدُنًا عَظ۪يمًا Büyük büyük şehirleriniz olacak belki diyor. <gülüyor> bu büyük şehirlerde selamı kesmeyin diyor. Gözünüz insanları dikizlemesin diyor. Caddeler kalabalık çünkü. Amaları yalnız bırakmayın, yardım edin ellerinden tutun diyor. Görme engellileri. Onun döneminde görme engelliler sadece sokağa çıkıyorlardı. Demek ki engellilerin tamamı. Mazlumun yanında olun. Kimse zulmetmesin o şehirlerde. Peygamberin vasiyeti bu, trafik kuralı bu. Şimdi buyurun, peygamberin hadisine 1400 sene sonra verdiğimiz cevaba bakın köyde ne güzeltik ya herkes birbiriyle ilgilendi şehirde kimse kimseyi tanımıyor ki. bu büyük şehirler var ya yuttu bizi ya akrabaları bile bulamıyorum peygamber aleyhisselam ne diyor koca koca şehirleriniz olacak selamı kesmeyin sakın diyor biz ne diyoruz koca 20 milyonluk şehirde kime selam vereceksin ya o caddelerden binlerce insan geçiyor Belediye miyim ben herkesin elinden nasıl tutayım? Mazluma yardım et. Aaa bir Filistinli İstanbul'a gelirse, Yahudi de onu orada vurmak isterse engelleyin demek istiyor. Hayır. Hayır. Onu demek istemiyor. Yanlış yere park eden birisini görünce camına vurup, sen ne yapıyorsun burada park olur mu ya? E, trafik cezası kesmiyorlar. E, olsun. İnsanlık burada ceza kesiyor sana. Bu adamın küçücük bir dükkanı var. 2 metre vitrini var. Senin sekiz metrelik minibüsünü koydun bunun önüne. Adam bugün hiç iş yapmaması lazım. Yol devletin onun mu? Mazeretler hazır tabii. Senin dükkanın orada olsa o minibüsünü buraya koysaydı o zaman devletin olmayacaktı o yol. Kaldırım senin hakkın olacaktı. Allah İmam Gazali'ye rahmet eylesin. Amin. 900 sene önce yazdığı kitabında diyor ki, Esnaf, İhya ümüddin de diyor ki, Esnaf, Güneşte çıkıp serinlenirim diye, Dükkanının önüne ağaç dikemez diyor. Çünkü dikilen her ağaç, Yürüme zorluğu demektir diyor. Buranı da yapıyor ya esnaf, Dükkanının çok güneş görmemesi için, Branda yapabilir, direğini yola koyamaz diyor. O bir tür yolu sahiplenme olur o zaman diyor. Gölgelik yaptığı yer, onunmış gibi hissedilir. amenin malıdır, el koyamaz diyor. 900 sene önce, Şam'da yazılmış trafik kuralı. Medeniyet çünkü biz. Elhamdülillah. Develer için konmuş kural, katırlar için konmuş kuralımız. Şimdi uygulanmayan lüks otomobil kurallarından daha değerliymiş demek ki. Mazeret hazır. E ne yapacaksın? İstanbul'da park sorunu var. İstanbul'da sarı taksi de var park sorunu varsa. Şart mı arabanla bir yere gitmek? Sarı taksiyle git. Bakkala bile arabayla gitmek ayetle mi sabit? 200 metreyi de arabayla mı gitmen gerekiyor? E gelirken poşetler olacak elimde. E tabi 800 kilo yük taşıyacaksın sanki. Elinde poşetler olacak. Mübarek büyük askeri ordu doyuruyor. Hayır. Eğer yaşadığın şehir, otopark sorunu olan bir şehirse, ona göre çıkarsın evinden. Benim peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, büyük büyük şehirlerde yaşayacaksınız dedi zaten. Buyurun. Hadis-i şerif, ona göre de Müslümanlığınız olacak. Şehir büyüdükçe İslam mı küçülsün? Şehir büyüdükçe İslam'ımızın şemsiyesi mi büyüsün? Köylerde süper Müslüman, İslam yüz geçerli. Şehirlerde ee, İslam yer bulsun kendine. Dedi Yahudiler kalktı Yahudilik. Böyle dedi Hristiyanlar kalktı Hristiyanlık. Bizim dinimiz camide saf olduğu gibi yolda da araç kullandıran bir dindir. Yolda yürümesini öğretmeyen bir din Camide saf tutturamaz kimseyi zaten. İslam konuşuyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş ümmetten konuşuyoruz. Bunun için Müslümanların yürüdüğü yollarda bir Müslüman yol kültürüne sahip olur ve kimseye eziyet veremez. Kaldırımda yürürken de, araç kullanırken de, toplum vasıtasına binerken de. Eğer Müslüman hacca gittiğinde, haçtaki hatıraları arasında, "Ulan Araplar bir araba kullanıyor ki ya o, herifler canavar gibi ya." diye bir hatırayla geri dönüyorsa, vay o arabın haline. Vay o arabın haline. Bunu hacı efendi uyduruyorsa vay o hacı amcanın haline. Kendisi arabanın önünde oturup çay içmeye kalkmış, adam da kornaya basmış. Araplar ikide bir kornaya basıyorlar diyorsa vay onun haline. Ben Arap anlamam, hacı anlamam, İslam bilirim. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını bilirim. Böyle olmam gerekiyor. Müslümanın yolları Müslümanların İslam'ının güvencesi altındadır. Bir Müslüman mesela insanlık düşmanı İslam'la zaten düşman olan İsrail'de tek başına sızmış casus gibi Yalnız yaşıyor ve bütün İsrail ordusu onu arıyor vaziyette iken nasıl araç kullanıyorsa dikkat ediyor trafiğe yakalanmayayım diye kullanıyorsa aynı şekilde kendi ülkesi kendi şehrinde de öyle araç kullanır. Yolun ortasında frene basıp adres sormaz. Ya bir dakika bir adres soracağız yol zaten bir dakikaya gidilen bir yer. O bir dakika edersen bekletiyorsun bizi burada. Sen öndeki frene basınca kornaya basıyorsun. Hop! ne diyorsun. Sen adres sormak için frene basınca kornaya basıyorlar. Çatladın mı diyorsun. Biraz önceki adam sen değil misin? Adres sormak için yolda durulmaz. Kenara çekersin, durursun. Şu söz doğru değil. Hani laik demokrat ateist, liberal, bunlar nefret ettiğimiz şeylerdi, bu sistemlerin oluşturduğu, bir trafik kuralı, nizamnamesini, niye şeriatımızla bağlantılı kuluyoruz biz? Gavurun kanunu. Sen de gavurun adamısın o zaman. Ne işin var gavurun nizamnamesinin cari olduğu yerlerde? Bunlar, bir komünist devletten, Yahudi devletinden sadır olmuş trafik kuralları olur. Doğru. Ama bunlar insani ihtiyaçlar. Trafik kuralları insani gereksinimden ortaya çıkmıştır. Bir 16 yaşında çocuğun çok iyi araba kullanabilse bile kendisine hakim olamayacağına kanaat getirdiği için bütün dünya insanlığı, 18 yaşından önceki çocuklara araç kullanma yetkisi verilmesin demişlerdir. Bizim çocuk bildiğin gibi değil ya, 60 yaşında adamdan daha çok haklı çalışıyor. Diyemezsin sen. İnsanlığın milyarlarca tecrübesi var, senin de iki tane çocuğun var. Senin çocuğun senin gözünde zaten gelecek Mehdi'den daha değer. Ama insanlığın kanaati senin çocuğun da 16 yaşındayken herkesin çocuğu gibidir. Veremezsin araç. E bizim çocuk çok değerli. Eğer o çocuk o arabayla kaza yaparsa, belki o hapse girer ama cehennemde sen yanacaksın kıyamet günü. Çünkü sen asıl suçlusun. Biz ümmeti Muhammed'iz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in okulunun talebeleriyiz. Bizim ders kitabımız Kur'an'dır. Elektronik denetleme sistemleri kurulmadan ve kurulduktan sonra Allah meleklerime denetlettiriyorum dedi. Henüz dünyada Yanlış basılan korna sesini zapt eden bir sistem getirilemedi. Ama melekler eşek anırmasını da o anırmaya benzer korna sesini de dünya yaratıldığından beri kaydediyorlar. Bir süzü lüzumsuz korna sesini mizan terazi kurulduğu gün dinleyeceğiz orada. Hatırlıyor musun bu korneye böyle basmıştın dencek dağıt diye bir ses mahşeri yerinde. Eee her şey gelecek oraya. Dosyalarda bulunacak her şey. Lüzumsuz korna sesleri, gereksiz egzoz gürültüleri, mümin, trafik polisine verdiği selahiyeti, yani trafik polisinin önündeki veya trafik polisi makamında bulunan birisinden çekindiği gücü Allah'a vermedikçe, meleklerden, trafik polisinden daha fazla korkmadıkça hangi imanı ispat edecek? Hangi imanı ispat edecek? Bizim belki de bunca büyük nimet olan bu karayolları ve benzeri ulaşım nimetlerimiz ne yazık ki kıyamet günü namazdan oruçtan fazla başımızı ağartacak şey haline gelecek. Müteahhitlerimiz 3 kuruş fazla kazanmak için otoparkı olmayan ev yapmamayı düşündükleri zaman mümince düşünmüş olurlar. 40 dairelik ev yapıyorsun, önünde 40 santimlik araba park edecek yer yok. Üstelik de lüks daire diye satıyorsun. Karı koca herkesin çift arabası var o binada. Otopark yapsan iki daire zarar edeceğin için otoparkta yapmıyorsun. E izin veriyor. Belediye senden farklı değil ki zaten. Belediyenin de cebi delik, senin de cebin delik. Para <gülüyor> durmuyor cebinde. Bu, müteahhitin mantığı. Müslüman da, tuvaleti olmayan, banyosu olmayan bir evi, nasıl satıyorsun kardeşim, ben ne yapacağım tuvaletsiz evi diye, müteahhite çıkıştığı gibi, Otoparkı olmayan bir evi de ne akla satıyorsun sen deyip almamalıdır. Neden? Otoparksız bir evin sahibi, akşam muhakkak başkasının evin önüne arabasını koyacak. Önüne de kağıt koyacak, yanlış park ettiysem ararsınız beni numarasını koyacak, gece iki de seni aradan ne olacak, aramasana ne olacak? İslam sadece, Sesi güzel olan imam seçip camide onun arkasında namaz kılmak değil. Evini seçerken de buna da dikkat et ki Müslüman olduğun belli olsun. Bu çelişki. Yani camide bir Müslümanlık. Hacca giderken bir çeşit Müslümanlık. Caddelerde ekonomik şartlara göre Müslümanlık. Tıpkı uçaklarda... Lüks koltuk, VIP koltuk, ekonomik koltuk olduğu gibi camide VIP Müslüman caddede esnafta ekonomik Müslüman kurtardığı kadar işte gavur olmayacak kadar böyle Müslümanlık yok ki böyle yaptı Yahudiler de ekonomik Yahudiliği sıfır Yahudilik yaptı Allah ekonomik İslam olmaz arşın dinidir bu Aslı levhi mahfuz'da olan bir Kur'an'ın ekonomik türü olmaz. Bu zulüm olur İslam'a ve Kur'an'a. Biz Rahman'ın kulları olarak yaşamak ve kıyamet günü ümmeti Muhammed Allah'ın seçkin kulları diye dirilmek istiyorsak Furkan suresine döneceğiz. Allah Teala orada, karakter karakter sayıyor. Başlarken de, iyi bir abdest alır okullar, tertemizdirler, teemmüm yaparlar demiyor. اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَا عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Yürüyüşünde karakter var. Araba kullanmasında karakter var. Kırmızı ışık, ceza keserler diye değil. Dünyada tek başına da kalsa, hiçbir araba olmasa, bir çölde araba kullanıyor olsa, kırmızı ışıkta durur o Müslüman. Disiplinsizliğe alıştırmaz kendini. Cadde kalabalık değil zaten, kimse geçmiyor buradan, bas gitsin, yapmaz. Kural, Müslümanın, hayat anlayışıdır zulme boyun eğmez zulme razı olmaz ama zalim olacağı hatayı da yapmaz kendi kendimize yok işte bu demokratik devletin kanunlarına mı uyacaksın sen gerçekten böyle bir idrakin varsa sen o zaman reddettiğin sistemin Hakim olduğu yerlerden hicret etmen lazım. Peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi. Üstelik de senin duyduğuma göre yazdığın da varmış üstelik. Demokrasinin kışı ve yazını kaçırmıyorsun. Deniz kenarını da kaçırmıyorsun. Ormanlık alanda da demokrasi fena değil. Hızlı gideceğin zaman bas sana bir demokrasi yalanı git. Bu Müslümanın karakteri değil. trafik bizim dışımızda konmuş olsa bile insani niteliği olan bir iştir. İnsan yolunda evinde, camisinde işinde tarlasında mektebinde her yerde aynı insandır. Kardeşlerim peygamber aleyhisselam efendimizin bir hadisi şerifini ben Sizler, bütün müminler bir kere daha düşünelim mi isterseniz? Lütfen hiçbirimiz alınmayalım. Baman bana Allah rızası için çok kalabalık İstanbul'da park yeri yok zaten diye bir çıkış da yapmayalım. Çağırırsın belediye başkanını, seni ipe götürürüz arkadaş, Buraya otopark yapmak zorundasın. Park mı yapıyorsun? Bizden istediğin kadar para alıyorsun zaten. Altını otopark yap, üstüne de çimek. Bana ne? Belediyenin işini halletsin. Deyiver. Madem hak hukuk var, madem vatandaşsın, hakkını ara. Otopark sıkışık mıkışık anlamam ben bu hikayeyi. Ben de bu şehirde yaşıyorum. Ben de otopark sorunu yaşıyorum. Ama Ümmeti Muhammed mazeretlerden kılıf yapan bir ümmet değildir. Mazeret yerine çözüm üreten bir ümmettir. Şimdi bakınız, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisi şerifi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından dinleyelim. Sonra da, icada gerek yok, müştehit olmaya, Ebu Hanife'ye olmaya gerek yok. Bakalım bize mi söylüyor bu? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İman yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye başladığımız iman 70 küsür bölümdür buyuruyor. Yani iman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir ama aşağı doğru açtığında melekler var, kader var, ahirete iman var, çok bölümü var. Bu bölümleri sayarken sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunlardan bir tanesi de yolda yürüyenlere eziyet verecek bir çalıyı kaldırıp atmaktır buyuruyor. İman açar mısın iman dosyasını neler var diye sorduk. Yetmiş küsür şey var buyurdu. ver. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, meleklere iman etmek, peygamberlere iman etmek, kitaplara iman etmek, kadere iman etmek, anaya babaya üzmemek, faiz yememek sayıyor. Sonra buyuruyor ki, o تَتُ الْاَذَا عَنِ الطَّر۪يكِ Yolda yürüyenleri rahatsız edecek bir çalıyı, çakılı tutup yoldan atmaktır. İnsanlar buna çarpmasınlar diye. Bu cami dininde, Kur'an'la gerçekleşen Müslümanlıkta, bir ağacın dalı düşmüş, kurumuş yere inmiş, gelen gidenin ayağına çarpmasın diye onu oradan kaldırıp atmak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle aynı listede. İmanla ilgili. Mümin demek ki yolda yürürken belediye kaldırsın bunu demez. Kaldıramayacağı bir şey ise belediyeye telefon eder. Filan yolda şöyle bir şey var. Bunu buradan kaldırın der. Müslümanlık bu Müslim hadisine göre söylüyorum. Müslümanlık Yolda insanlara zarar veren bir şeyi kaldırmaktır. Bu da peygamber aleyhisselamın aritmetik ifadesine göre bir bölü yetmiş civarında Müslümanlıktır. Hacı da olsan, hoca da olsan, camiye namaza da gitsen, hatta camiye namaza giderken bile caminin önünde değil, ana caddede bir kırık şişeyi birisinin arabasının lastiğine batar. Bir çocuğun ayağını kanatır diye alıp çöp kutusuna koymadan camiye gittiğin zaman bir bölü yetmiş oranında eksik imanla camiye gidiyorsun. Peygamber söylüyor. Peki ey Müslüman oğlu Müslüman. Bir çalı bir kırık şişe yoldan alınırsa, bir bölü yetmiş Müslümanlık bu. Koca bir araba, gece kondu kadar bir araba, yanlış yere park edildiği zaman, bunu Müslümanlığın neresine park ettin sen? E benim evimin önü. O evi almasaydın. Evinin önü, senin değil. Evinin önü, ammenin, halkın. Kamu malı. Et, öbür sokağa mı park edeyim? Öbür sokağa park et tabii. Hiç park yeri yok. Alma araba. Araba alma. Araba almak imanın şartlarından biri mi? Bu, Müslümanlık işte. Cami namaz olarak simgeleyelim, yetmişte bir namaz oluşturuyor. Öbür yetmişte biri de, yoldan çalı çırpıyı kaldırmak oluyor. Çünkü İslam, mel'un Yahudilerin yaptığı gibi, Beytül Makdise sıkıştırılmış, Beytül Maktis'in etrafındaki sarrafların istediği kadar faiz verebildiği ve günah sayılmadığı bir din değil. Yolda yürütülebildiği zaman Allah'ın dini İslam var demektir. Kandilden kandile dolan camiler İslam göstermiyor. Müminlerin kandil akşamı gibi birbirlerine, Yol hakkı vererek yürüdükleri caddelerden çok daha iyi ölçeriz biz Müslümanlığı. Mümin, Allah'ın murakabesini, 24 saat hisseden insandır. Denetlenip denetlenmediğine bakmaz. Allah'ın helal edip etmediğine bakar. Kardeşlerim, Çocuklarımız Müslüman olsun diye camilere, hoca efendilere on namaz kıldırmasını, Kur'an okutmasını rica ederek gönderiyoruz. Namaz kılan, Kur'an okuyabilen ama başkalarının hakkını takmayan, kendi zevkine tapınan bir nesil yetiştirdikten sonra biz kaldırılası Yahudilik gibi, şekillendirdiğimiz İslam'ın neslini yetiştiriyoruz demektir. Bu ise Allah'ın bizden beklediği değildi. Melun Yahudiler ve Hıristiyanlar, öyle yaptıkları için Allah, ellerinden dinlerini aldı. Şimdi İslam'ı alıp, başka bir din göndermeyecek. Ama İslam gibi bir nimetten, bizi mahrum edebilir ediyor da nitekim İslam'ı salonlara camilere peygamber doğduğu için törenlere değil caddelere indirip yürütmek zorundayız İslam caddelerde bizim alnımızda elimizde arabalarımızda bisikletlerimizde yürüyebildiği zaman İslam önünde hiçbir engel kalmamış demektir çünkü Allah Muradı olan dinini bizde görecektir ve bize rahmet edecektir.